Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve salamu ala Resulillah. Bayanların abdest alma şekli farklı mıdır? Bayanlarla erkeklerin namaz kılma şekli nasıl ki aynı ise, abdest alma şekli de aynıdır. Aralarında hiçbir fark bulunmamaktadır. Yani erkeğin elini yıkaması, yüzünü yıkaması, kollarını yıkaması, ayaklarını yıkaması nasılsa, başını mesletmesi nasılsa aynı durum bayanlar içinde söz konusudur. Ancak bayanlar tabii ki erkekler gibi herkesin ortasında mahrem yerlerini gösteremezler. Erkekler bu şekilde abdest alabilirler ama bayanlar tabii ki kapalı yerlerde, bayanlara has yerlerde abdest almalıdır. Ama uzuvların yıkanması arasında... Erkek ve kadın arasında hiçbir fark bulunmamaktadır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.